Kanal İstanbul Haber Bülteni Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay Günaydın Çiğdem merhaba Günaydın Ömer Bey merhabalar Günaydın Selamlar Özdeş Bey Herkese merhaba. Evet Kanal İstanbul programlarımızın bu dönem sunucusunu yapıyoruz. Evet. Yayın dönemi itibariyle ee, dedik ki e, bu program başından bu yana neleri kapsadı, nelere değdi, neleri kavradı, onunla bir hatırlamakta fayda var. E, çünkü bu proje herhangi bir sebeple, siyasi iradeyle iptal edilmediği müddetçe her birini e, tekrar tekrar konuşacağız. E, 12 program yaptık bugüne dek. E, ilkine e, katılamamıştım e, ailevi özel bir nedenden dolayı. Sonrasında bugün 13.sü yanılmıyorsam. E, baktığımızda e, bu geride bıraktığımız 2 hafta boyunca son programdan bu tarafa güncel bir şey olmuş mu diye baktığımızda da çok önemli bir şey yok ama e, Sayın Bakan'ın kazı çalışmalarına başlayacağız diye bir beyanı var. E, bunun ötesinde bir detay görmedim. Tabii bu ifadenin kendisi başlı başına çok önemli. E, ayrıntı içermemekle birlikte kazı dediğimiz e, hafriyat yani aslında Kanal İstanbul projesinin temel e, omurgasını oluşturan iş mesele. E, yıllar boyu sürecek olan. Ee, kanalı ortaya çıkar çıkaracak olan hafiyat çalışması ee, yine büyük bir gizlilik içinde e, çalışmayı sürdürüyorlar. Yakında başlayacağız denildiğine göre e, bir plan program dahilinde demek ki bir iş sürüyor ama şimdi e, dolar on liraya dayanmışken TL daha doğrusu e, dünkü özellikle faiz indiriminin e, ardından e, değer kaybı çok hızlandı e, bu kadar Büyük ölçekli bir proje nasıl başlayacak nasıl devam edilecek, finansmanla bitirilmesi başlanması soru işareti büyüdü onu söyleyelim bir parantez olarak değil mi yani sizin gözünüze çarpan başka bir şey var mıydı rutin haber açısından. Yok evet yani son konuştuğumuz konuşma fırsatı bulamadık. Cumartesi günü yani 9 Ekim'de işte Kanal İstanbul'da kazı çalışmaları başlıyor diye emlakkulisi.com'dan görülen bir haber vardı. Yeni Şafak'ta bir haber. Ee, ama yani bir Erdoğan Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı işte hiç şüphesiz deniz taşımacılığındaki en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur demiş. Aslında biz e, bu konudaki gerçek bir gelişmeyi yakın bir zamanda öğrenebiliriz. 2022 yılı bütçe teklifi meclise sunuldu. E, başlangıcı da yapıldı Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay tarafından. Bir hafta bir ara veriliyor. Sonra da tek tek bakanlıkların e, bütçeleri Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Ulaştırma Bakanlığı da sırada. Yani bu ay sonu ve, ya da Kasım ayı içinde günler bazen değişiyor takvimler. E, Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesi ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesi büyük bir ilgiyle izlenecektir. E, Kanal İstanbul'da o e, bütçe gününe, Plan Bütçe o güne e, damgasını vuracak e, temel başlıklardan biri olacaktır. Belki o gün, e, belki değil bence mutlaka yeni bilgiler öğreneceğiz. Öyle, yani. Evet. yani bu tabii programa tabii. Son, verdim, son verdik ama... E... Zaman zaman e, bu yani Kanal İstanbul projesi sadece İstanbul için, sadece Türkiye için bile değil, bütün dünya için büyük e, önem arz eden Tabii. E, olumsuz sonuçları açısından Tabii. gerçek bir felaketi e, belgeleyecek bir şey olabilir. O yüzden de zaman zaman tekrar haberler bazında se senin de bilgilerinden, yorumlarından istifade ederiz diye ümit ediyorum. Elbette, elbette. Yani bunu ben de isterim. Ee, zaten e, dediğiniz gibi e, gelişeceği için mesele bu konuda a, belki şimdiki gibi çok düzenli bir programla olmasa bile e, bağlanarak bildiklerimizi, duyduklarımızı, gördüklerimizi ve gelişmeleri paylaşmak çok yararlı olacaktır. Memnuniyetle diyeyim, seve seve diyeyim. E, o gün gerçekten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe gününde en azından 2022 bütçesinde bir bütçesine şey hazır... nasıl bir kaynak ayrıldı? Ayrılacak mı? Bunlar tartışılacaktır. Mesela 2021 bütçesinde ayrılan bütçe topu topu bin liraydı. Şimdi şöyle, onun da şöyle bir anlamı var. Hemen söyleyeyim, çok gerekli değil belki ama iz bedel diye bir kavram var bütçede. Yani gerçekçi olmayışı da şuradan, biz bunu göreceğiz, biz bu projeyi yapacağız Ey kamu anlamına geliyor şey tarafından e, meclis ve e, yürütme organı açısından bu konudaki kararlılığı yansıtan yatırım programında alındığı sembolik. bir evet, evet, sembolik daha doğrusu evet bu kadar lıfa gerek yoktu belki sembolik e, o nedenle kazıya başlayacak varsa 2022 yılında bunun içinde bayağı bir bütçe konulması lazım e, man man mantık bunu söylüyor biz neler yaptık 12 program boyunca ona dilerseniz değinmeye başlayalım. Lütfen. Bir kere öncelikle hep güncel gelişmelere baktık, habere baktık yani rutin olarak ne olur, ne oluyor, ne bitiyor onlara baktık. O zaviyeden, o, o mercekten baktığımızda da işte ihaleleri gördük önce. Yani değişik dolaylı dolaylı ihaleler. Örneğin işte son olarak bu Dursun Bey'be oda başı köprüleri tarihi. iki köprünün sökülüp başka bir yere taşınması için karayolları gelen bir, bir ihale yapmıştı. O ihale geçen sene pandemiyi takip eden günlerde pandemi çok sıcak yapılmıştı ve hatta o nedenle eleştiri konusu olmuştu. Maskeli yapıldığı için. Ee, o ihale bir buçuk sene sonra sonuçlandı. Ee, işte Mukarnas Mimarlık Firması 500 bin lira teklif bunu kazandı. Şimdi bunu hepsini çok ayrıntıya girersek program süremiz yetmez ama bu konunun önemli iki tane tarihi köprü Kanal İstanbul hattında kalıyor. Bakalım nasıl taşınacak? Yani Bunların yerinden sökülüp yani yıpranmış ve e, çok yaşlı köprüler e, nasıl taşınacak? Nasıl re rekonstrüksiyon da deniyor çünkü. E, o açıdan önemli. E, İhalelerden biri bu. E, diğeri örneğin işte bu e, yine program, programın başlarında, ortalarında daha doğrusu reyindiğimiz Halkalı Isparta Kule e, demiryolu hattı vardı. O proje niye önemliydi? Çünkü EBRD Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası e, bu projenin bütününü finanse edeceği halde e, Halkalı Kapıkule büyük büyük bir demiryolu hattı Halkalı Isparta Kule bunun bir bölümü. Bu Halkalı İsparta finansmanına katılamayacağını belirtmişti. Onu ortaya çıkarmıştık, yazmıştık ve burada konuşmuştuk. Açıkça bir ilişki kurulamıştı ama biz bunun e, çok yüksek ihtimalle Kanal İstanbul ilgili olduğu için oradan geçtiği için e, bir yıkım projesi olarak bir ekolojik yıkım projesi olması sebebiyle bu finansmanın bu hattan bu bölümden çekildiğini düşündük ve bu konuda aydınlattık. E, paylaştık bildiklerimizi. Ve Ulaştırma Bakanlığı bu hatla ilgili davet yöntemiyle davet usulü 21 b usulüyle bir ihale yaptı. Bu biraz birkaç program boyunca buna değindik. Evet. E, Yapı ve Yapı Gülermak Taş Yapı üç firmasının katılımıyla oluşan bir ortaklık bunu şey yaptı kazandı ve sözleşmesi de geçenlerde imzalandı. Bu Kanal İstanbul'dan geçen bir proje. Onun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu çok disiplinli bir Kanal İstanbul'u konu alan bir çok kıymetli olduğunu tekrar buluyalım e, kitabından bazı e, makalelere yer verdik e, onu güncelle e, bağlantısını kurduk yani orantısız kanal İstanbul projesinin yol açacağı e, orantısız nüfus artışı ve bunun sonuçları e, Profesör Cemal Saydam'ın e, makalesine değindik e, o da deniz bilimleri açısındandı İşte bu nüfus artışıyla bağlantılı olarak toplu konut idaresinin e, Yaptığı sonucu henüz belli olmayan bu ayın ilk haftasında e, toplu konut projesi Arnavutköy'de e, yaptı. iki ihale arka arkaya iki gün. E, o da e, kendileri 500 bin diyorlar ama uydu kentin e, 500 binde kalmayacağı, 2 milyona dayanacağı e, nüfusun... E, bu da tartışılıyor tabii doğal olarak her şeyle birlikte. Gerek iklimi iklim üzerindeki etkisi bu nüfusun, gerekse oluşacak atık meselesi, atıklar meselesi bunların nasıl yönetileceği meselesi. Ee, yani Yeni Toplu konut Projesi ilgili olarak. Onun bir de tabii şey boyutu vardı. E, su havzasındaydı. Yani ve bu arsaların bir kısmı arazilerin bir kısmı tarımsal alan meraydı. O tarımsal alanlar... E, Tarımsal alan demişken e, hemen buna ekleyelim. E, bir de Nakkaş-Başakşehir e, otoyolu vardı. Bu tekrar evet. hatırlatacağım. O da işte Kanal İstanbul ihalesi diye sunulmuştu. Kamuoyu yanıltılarak. Halbuki o Kuzey Marmara otoyolunun bir parçasıydı. Oraya yakın, O hatta yakında ama öyle değil, duyuruldu. Bu otoyolla ilgili bir de acele kamulaştırma yapıldı sonrasında. İşte o e, tarımsal alana tekabül ediyor Yani yola gittiği için önemliydi. Yani Kanal İstanbul'un e, birçok şeyi dışında e, yola açtığı yol açtı ve açacağı olumsuz sonuçlar ve yakınların yanında tarımsal alanlar çok kıymetli olması gereken tarımsal alanların ve meraların gitmesi de oradan çalması, alması da e, çok önemli. E, bir başka konu e, bu Kanal İstanbul'un Kentin iklimini ve hava kalitesini nasıl olumsuz ile ilgili yine bahsettiğimiz yayından bir makale, Sibel Menteş, Yurda'nın ön aldığı Miktat Kadıoğlu'nun makalesiydi. Ee, bu iklim üzerindeki e, etkilerini izlenmişlerdi, ona değindik. Ee, sonra bir başka yayınımızda, Ağustos'ta İbri Çin'e mi kaydı sorusuna yanıt aradık çünkü e, İBB'nin e, bir meclis üyesinin o yönde sosyal medya mesajları vardı. Haber diye taşıyordu. Bir kulis bilgisi gibiydi ama haber diye taşıyordu. Çünkü Çin e, bu projeyi yapacak e, ülke buna talip olan güçlü şeyleriyle, demir çelik firmalarıyla hakikaten kulislerde konuşulmuştur. E, Nadir Bey, Nadir Ataman'ın iddiası biraz ileri bir iddia. Kalyon ile Çin firması, China Communication Construction e, Yan yana yapacaklar bunu. Yani bu, bu planlandı, tasarlandı e, demiş idi. Şimdi onu göreceğiz eğer deminki ki ne bağlayalım Adil Bey Ulaştırma Bakanı kazı çalışmalarının başlayacağını söyledi. Hakikaten başlayacaksa e, bakalım bu ortaklık mı yapacak? Bir Çin firması olacak mı? Olacaksa hakikaten ihale açıldı mı açılacak mı? Yoksa planlandı da üzerine bir Göstermelik ihale mi açılacak? Bunu söylemek zorundayım. Göstermelik olacağı gibi bir insana şey veriyorlar, bir kanaat veriyorlar. Bu süreci yönetme biçimleri açısından. Ee, evet, başka... yani şey de araya girerek... Tabii tabii. Siz beni istediğiniz zaman kesebilirsiniz lütfen. Yani, yani Bütün teşekkürler. Bütün şey bir muğlaklık, belirsizlik içinde hiçbir şey net olarak dedikodu seviyesini aşamıyor. Yapılacak ihale kim katılacak Türkiye'den ya da başka yabancı bir ülkeden Çin mi olacak? O belli değil. İşte o yapılacak otoyol değil. kanalla bilgili mi değil mi belli değil. Kaç yeni bir şey kurulacak bir, bir kent kurulacak bunun nüfusu ne kadar olacak? Hiçbir şey belli değil. Yani bir çeşit bir Korku filmi gibi, science fiction gibi de gelişiyor. İstanbul'da evet. bir hayalet dolaşıyor yani. Evet. Gerçekten ya. öyle. Gerçekten öyle. Ee, yani bunu, bunu bu konularda ayrıntılı bir açıklama yapmaya değer görmüyorlar herhalde. Halkı kamuoyu. Biraz da fenezzül meselesi. Biraz da şeyin şu anda içinde yaşadığımız... Ortamın atmosferin e, siyasetin ya da yönetim biçiminin olan bir sonucu demek lazım belki de. Evet. Büyük bir muğlaklık var, opaklık var yani hiçbir şey yani müsilaj gibi son derece ciddi bir, bir sorunun bile şimdi, hareketlilik getirilip çözüleceğini söyleyen bakan oldu yani. Ve bunu iki kez söyledi Ömer Bey yani iki defa müsilajı çözecek Kanal İstanbul dedi. Herkes şaşırdığıyla kaldı. Açmadı da bunu. Kaldı ki işte o mütilajla e, ilgili çok değerli şeyler var. Bilimsel, bir bilimsel, araştırma bir, bilimsel bir var. çok araştırma çalışma varken, yani o araştırmalar tersini söylerken, Marmara Denizi ile e, Karadeniz'in sularının birbirine karışması sonucunun neler olacağına ilişkin e, şeyler söylerken, Sayın Bakan bunun tersini iddia etti. Bu karışmanın müsilaca iyi geleceğini mealen öyle söyledi yani. Ee, bir başka önemli mesele de e, Sayın Doğanay Tolunay'ın bu Kanal İstanbul'un ekolojik açıdan değerlendirmesi e, makalesiydi. O neden önemliydi? Çünkü çek raporunda kesilecek ağaç sayılarının eksik hesaplandığı e, gibi çok güçlü ve önemli bir e, tezle çıkan bir makale o. Gerçek demir bilimsel temelleriyle de anlatıyor o makalede. Çünkü chat raporunda e, galiba olmayan e, bu bir gençleştirme çalışmasından bahsediliyordu mak makalede. Teknik bir tabir de vardı. Şimdi unuttum A harfiyle başlayan. Ve e, milyonlar toprağa gömüldü o gençleştirme çalışmasıyla ormanları, ağaçları. E, chat raporunda 200.878 ağacın kesileceği belirtilmesine karşın bu chat raporunda dikkate alınmayan gençleştirme çalışması katılırsa onun sonuçları 8-9 yıl önce yapılmış bu fidanlarla birlikte kesilecek ağaç sayısı neredeyse iki katına çıkıyor. Yani 394 bin gibi bir sayı verilmişti o makalede Kanal İstanbul'un kesilecek ağaç sayısı 400 bine yakın olacak. E, bu önemliydi. Yani bilimin bilim ve hakikat ilişkisi göstermesi açısından da çok önemliydi. Hani bize siyaseten söylenen, söylenmeye değer görülen ya da işte değer görülmeyen şeylerle hakikat arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarması bakımından önemliydi. Hala önemli tabii. Değil geçmiş zaman diyoruz. Değil yani. Ee, başka işte bu ağaçlarla aslında bu ağaç ve ormanlık alanlarla bağlantılı bir konu. Hep her şey birbirine ilişkili zaten bir Başka programımızda da yazıp e, bu yeşil alan konusundaki e, beyanların ile ilgili mesela şeyi de vurgulamak gerekiyor. E, bir dernek vardı ormanla ilgili taş mıcır ve çimento ihtiyaç duyacak diyor e, Kanal İstanbul yapılırken. Bu da yeni izinler alınmasını e, gerektiriyor o ormanlık alanı yok etmek için. Bir de böyle bir e, konu vardı. Ee, bir başka çok önemli konumuz e, deflase e, meselesiydi. O e, altyapı hatlarının değişmesi kastediliyor deplase kelimesiyle. E, bu enerji, su, kanalizasyon, telekomünikasyon, iletişim yani nedir? Birçok e, kamu sermayeli şirketin, İGİDAŞ'ın, İSKİ'nin, BOTAŞ'ın, e, Botaş'ı ilgilendiren, onların hatlarının yerlerinin değişmesi söz konusu. Bu milyonlarca İstanbul'un, o kentte yaşayan yurttaşın hayatının altüst olması anlamına geliyor. Yani bir düşünün bir doğalgaz hattının yeri değişiyor, bir kanalizasyon hattının yeri değişiyor, ee, su hattının yeri değişiyor. Bunların hepsi projelendirilmiş raporlarda. İşin bir boyutu var, ee, günlük hayatı etkileme boyutu var, pek de kısa sayılmayacak süreler. Ee, bir de maliyet boyutu var, ee, yatırım şey. bunlar için ihaleler yapılacak defa, yerlerini kaydırmak için. Oraya da 340 milyon dolar gibi alt alta toplandığında bir büyüklük konulmuştu. Bizi ee, bilite raporunda sanıyorum. Yani chat raporunda bırakan yoktu, fizibilite raporunda var. Çünkü kamuoyuna açıklanan kısmı, onu, onu bir daha vurgulayalım, chat raporu, çevresel etki değerlendirme raporu açıklandı ama e, Kanal İstanbul'la ilgili fizibilite raporu kamuoyuna açıklanmadı. E, bu, bu önemli. Çünkü hmm. esas biraz kitap bir işleri, e, ne bileyim işte bu modelin tartışılması, kamu özel işbirliği modeliyle, mi yapılacak bunun alt bileşenleriyle bir karma modeller mi ortaya çıkarılacak ee, orada duruyor bu depresi deprese ihalleri gereği de fizibilite raporunda vardı ee, o bir kere bir kere o kamuoyu açıklanmalı ee, o kapsamlı, o hacimli rapor yapılması gereken en önemli iş bence o fizibilite raporunu kamuoyuna açmak. çünkü şeyler de orada ee, Onu da yazmıştık ve burada da konuştuk ee, geçiş ücretleri Hani şeyin e, kanal İstanbul'a ihtiyaç duyulma sebebinin seyir sefer güvenliği olduğu söyleniyor ya resmi evet. resmi bir söylem olarak. E, <gülüyor> o fasıldan e, oradan onun da bir de gelir boyutu var, gelir bağlantısı var. Yani seyir sefer güvenliği sağlanacak. Evet, işte İstanbul Boğazı işte kazalara açık tırnak içinde söylüyorum hep bunları. Bunlar hep tersi de bilimsel olarak. Tartışıldı, tartışılmakta. Dolayısıyla emniyetli, güvenli bir şey lazım, su yolu lazım. Ve Kanal İstanbul'da bu derde deva alacak. Deniyor. E, o o, o tabi bir aynı zamanda gelir paketi, yani finansman ve gelir paketi. İşte orada e, hangi tür gemiden e, ne tür gelir beklendiğine dair kapsamlı hesaplamalar, şemalar, tablolar falan var e, fizibilite fizibil raporunda. Bu vesileyle onu tekrar tekrar vurgulayalım. Bizi birlikte raporunu kamuoyuna açıklayın. Evet. Çok önemli bu. Yani bir de ben de şeyi ilave edeyim. yani Mehmet Emin Birpınar, Çevre ve Şehircilik bakan Yardımcısı evet. oldu. Aynı zamanda baş müzakereci. Türkiye İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi. Doğru. <gülüyor> evet. Yeşil Kalkınma Devriminden bahsetti ve çok yani Türkiye'nin de taşın altına elini koyup Paris iklim anlaşmasına taraf olduğunu söyledi ki bu 6 yıllık bir gecikmeyi taşın altına elini koymasının nasıl izah ettiğini bilemiyorum ama yani sonuç olarak çevreyi koruyarak kalkınma modeli yani bir devrim gerçekleştirmek gerektiğini söylüyor ve 80 milyar dolar şey avroya ihtiyaç olduğunu da belirtiyor. Yani bu, bütün bu açıklamaların ışığında herhalde Kanal İstanbul 1984 diye yeni bir program başlatmamız gerekecek. 1984 mi? Evet, Orwell'in romanında. <gülüyor> <Listopiasi>. <gülüyor> Pardon, ben Ona nazire yaptınız, evet. Ee, tamam, program yani. adını da ona göre. Sadece 1984 değil, 1984'de gelen, ne bileyim, Müslüç'le son falan. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey. Ya yani mesela. evet, gülmek. Yani, evet. oluyor ama. Evet, evet, çok. aslında gülecek hiçbir şey yok yani ortada bir yandan baktığınızda da kaşın altına elini koyduk diyor 6 yıllık bir gecikmeden sonra <gülüyor> neyse e, neyse evet şimdi başka ne kaldı Kanal İstanbul'la ilgili bir de köprülerden bahsetmiştik e, o köprülerde e, karayolu geçiş köprüleri yani birden fazla D100'den başlıyor E80'ye devam eden yine işte demin bahsettiğim fizibil raporunda yer alan e, köprüler yapılacak bunlar da bir yatırım ve bunlarda da bir e, maliyet e, dolayısıyla bilmiyorum toparlayabildik mi Evet, gerçekten kapsamlı acayip bir şeyden bahsediyoruz. Bu altı ay boyunca elden geldiği ölçüde bu evet. konunun çılgın proje diye adlandırılan şeyin gerçekten çılgın olduğunu ama olumlu anlamda olduğundan çok şüphelerim bulunan bir şeyden evet. bahsediyoruz ve bir sürü gizlenen, bilinmeyen, anlaşılamayan, açıklanmayan şey var, değil mi? Evet. Giz, gizlerle, sırlarla dolu e, olması gerekenin tersine bir proje. E, bu kadar çok insanı, insanın hayatını ilgilendirirken bu kadar çok saklanan e, bir proje. E, dediğim gibi, yeniden anımsatayım, e, 2022 bütçe görüşmeleri sırasında Kanal İstanbul mutlaka gündeme gelecektir. Ulaştırma, bakan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi dolayısıyla. E, Muharifet partilerine mensup Milletvekilleri bu konuda pe pek çok sorular soracaklardır. Ee, biz de onları yansıtmaya çalışacağız. Onlara gelecek cevapları. Ee, bakalım cevap gelecek mi? Çünkü bu komisyonda iktidar temsilcilerinin konudur. E, e, Anında cevap vermekten pek hoşlanmazlar kendilerini sıkıştıran sorulara. E, sorularınıza yazılı cevap verelim derler. E, o da böyle haftalar sürer. Bazen aylar sürer. Konunun o anki sıcaklığı e, bitmiş olur. O yüzden o anda yanıt alınabilmesi de çok önemli. Ne kadar bir pay ayrılacak 2022 bütçesinden? Bu ihale nasıl yapılacak? Modeli ne olacak? Hangi yatırımcılar ilgileniyor? E, taksimetreye bağlanmış gibi Türk lirasının saniyeler içinde değer kaybettiği bir ekonomik kriz ortamında bu ısrarın sebebi hakikaten nedir e, gibi soruları e, mutlaka cevaplanması gerekiyor. Evet, programı. son programı bitiriyoruz çok teşekkür ederiz ama bu konularda her zaman bilgi ve bilgine başvuracağız diye e, tabii ki ben de çok teşekkür ediyorum e, açık radyo açık radyo dinleyenlerine destekleyicilere Ömer Bey size, Özdeş Bey size şu anda adını anamadığım e, bütün e, klasik ama bazı klişeler gerçekten şeydir, hakikidir başka bir şey diyemezsiniz, ve yapımda emeği geçen herkese ee, çok teşekkür ederim bu süreç benim için de bayağı öğretici oldu hem bilgilerimi tazeledim hem yayın dolayısıyla e, ek araştırmalar e, yaptım onları paylaştım e, radyo e, tecrübesini e, güzel bir çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim ee, çok teşekkür ederiz. Ederiz. Son, iyi günler. görüşmek üzere görüşmek üzere Kanal İstanbul Haber Bülteni Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay